mum istiyoruz. Çocuğunuz varsın. Bir çivi bile çakamasın ama dersleri iyi olsun. Varsın omuzlarda cenaze taşıyanlara bön bön baksın ama matematiği düzgün olsun. Varsın evin çalan telefonuna cevap veremesin ama notları yüksek olsun. Varsın Eve gelen misafirlerinizle üç kelime konuşamasın ama Fen Lisesi'ne gitmiş olsun. Varsın, ağlayan bir çocuk görünce ona gülsün ama sınıfın birincisi olsun. Varsın. Kendisinin fazladan harçlığı olduğu halde kantinden simit alamayan çocuklarla alay etsin. Ama öğretmenlerinin gözdesi olsun. Varsın başını okşayıp Hatırını soran bir yetişkine dönüp Ya siz nasılsınız efendim diyemesin ama Yabancı dili mükemmel olsun. Varsın. Oyun arkadaşları olmasın. Ama sınavlarda on çeksin Ya da yüzlü sistemdeyken yüz çeksin. Varsın. Taziye nedir bilmesin, başın sağolsun ne demek anlamasın, geçmiş olsun kime denir, niçin denir haberi olmasın, uğurlar olsun ne anlama gelir, farkında olmasın, ama karneleri süper olsun, evet varsın, tek dostu olmasın, ama. İyi gelir getiren bir mesleği olsun. Öyle mi? Öyle mi sevgili ebeveynler? Öyle mi anneler, babalar? Ben, sen, o. Bu çocuğu, bu çocukları. Bu hale nasıl mı getirdiniz? Filmi üç ay geriye sararak çocuğunuzla nelerden ibaret olan iletişiminizi dinlemek ister misiniz? Oğlum çıkar üstünü başına. Doğru derslerinin başına Kızım Öğrenemedin gitti şu işi Hafta içi sokak mokak yasak Ne gezmesi Sen önce ödevlerini bitir Oyun mu Gelmeyeyim yanına Geçen dönemin berbat karnesini Unuttuğumu sanma Birazdan tek tek Bakacağım ödevlerine Yavrum Bıktım ama her akşam ders çalış demekten şu odanın hali ne küçük bey? Hayır efendim Siz de ana baba olunca Her akşam bol bol televizyon izlersiniz Haftaya veli toplantısı var biliyorsun değil mi küçük hanım? Çocuklar kesin şamatayı da elime sopa almayayım Bu tarz bir diyalogu ile Bu tarz bir iletişim tarzı ile Bırakın çocuğunuzu Hiç kimseyle Diyalog kuramazsınız. Mesela çocuğunuz hakkında şunları hiç merak ettiniz mi? Elinin neye yatkın olduğunu, Gönlünün neler arzuladığını, Dilinin neye uyumlu olduğunu, Gözlerinin zevkini, Hangi oyunlardan hoşlandığını, Neleri merak ettiğini, Arkadaşlarıyla en çok, Hangi oyunları oynadıklarını, hangi oyunlarda başarılı olduğunu, futbolla ilgisini, basketle arasını, satrançla havasını hiç merak ettiniz mi acaba? Bisiklet sürmeyi öğrenip öğrenmediğini, resim dersiyle ilgisini, müzikle arasını hiç sordunuz mu? din kültürü ve ahlak bilgisinden sadece sıra üstündeki namaz provosundan ibaret olmayan bu dersin dini ve milli kültürümüzü asırlardır taşıyan değerler manzumesi olduğunu ve bizi biz yapan değerlerin de bunlar olduğunu onunla hiç paylaştınız mı? Her sözünüze tepkili olması Lafı ağzınıza tıkaması, bazen de sizi terslemesi, hayallerinizin suya düşmesi hep bundan olsa gerektir. Müzik Çocukların bir yarış atı olmadığını, Allah'ın emaneti olduğunu ne zaman hatırlayacağız? Acaba suç olaylarına karışanların, aldatan sahtekarların, ...düzenbaz insanların sadece okul hayatlarında başarısız olanlar olduğunu mu sanıyorsunuz? Zihnini diriltmeden, ruhunu imar etmeden... ...gönlündeki imanını sağlam bir tohumla ekmeden... ...kendisini milli ve manevi değerlerin idealiyle hedeflendirmeden... Ama kendisinin hür iradesiyle tutmasını, seçmesini sağlayamadan ondan sadece bir şekilde diploma almasını ve diplomanın kulu kölesi olmasını temin ve tesis edersiniz. Bir vakit bile okula kaçırmasın diye sabahın erken saatlerinde kaldıran ama bir vakit bile sabah namazı için dertlenmeyen, 15 dakika önce kaldırsan Rabbine sığınarak ruh aleminin diriliğiyle okula gelecek bir evladın derdini dertlenmeden aman sınavı var bugün oruç tutmasın diye sözde merhamet gösterdiğimiz nesillerin bugün kurtuluş bayramımız bugün zafer bayramımız ama sen sınavlarına çalış diyerek meydanlarda yiğit askerlerimizin cesur komutanlarımızın ve asil milletimizin tarihini ruh dünyasında yaşamasına ve hissetmesine engel olarak sadece diplomanın kulunu ve kölesini yetiştirdiğimizin farkında mıyız? Dünya tarihi boyunca fetih yapan yüce fatihler, asil liderler, şerefli, onurlu ve karakterli insanlar olmuşlardır hem dini hem fenni ilimlerde, hem maddi hem manevi değerlerde kendilerini sürekli geliştiren ve bu ideallerle yetişenler olmuşlardır. Kudüs'ü Haçlı işgalinden kurtaran Selahaddin Eyyubi, Suriye'nin dikit sokaklarında Mehçidi Aksa'nın kıble istikametine konulacak bir minberin hayalini taşıyan marangozun hikayesiyle idealist olmuş. İlmini ...irfanını bu şekilde geliştirmişti ve sen... ...belli başlı güllerde, okulda sözlü olduğu için... ...asil ve yüce ecdadın kahramanlıklarını... ...üç beş kıtalık maniye sığdıran sen... ...ne beklersin o çocuktan o zaman... ...ey anne, ey baba... ...idealist bir baba Murat olmadan idealist bir anne olmadan Fatih Mehmet nasıl yetişir? Öyleyse bu nefsime ve sizlere bir hatırlatmadır. Biz dünya ve ahiretin kazancı, Allah'ın emaneti ve gözlerimizin aydınlığı ve nuru olsun diye evlatlarımızı bir robot olarak değil yaratılışımdaki temizlikteki gibi, o daha yeni dişleri çıktığındaki tatlılığıyla, yavaş yavaş yürüyen safiyetiyle, yanında ağlayan birisini gördüğünde gözleri dolan zarifliği, temizliği, melekliğiyle, tertemiz emanet olarak aldığımız çocukları, insan olarak yetiştirmenin derdine gayret edelim. Aksi takdirde, bir gün gelir ama artık onlar olmaz yanımızda. Köpek beslemeyi, Anne babayla beraber vakit geçirmekten evla görür. Darul acazelerin misafiri kılmayı arzu eder anne babasını. Selam, Allah'ın, Emanetlerine sahip çıkmanın derdini güdenler olsun. Çocuğu susturmak için al eline telefon al al. İç beş oyun indir. Yeter ki beni rahat bırak diyen gafilinden değil. saatlerce eli kulağında telefonla onu buru konuşup ömrünü, ömür sermayesini israf edenlerden değil. Günde beş vakit Allah'ın huzuruna çağırarak sürekli dirilişin mesajını ruhuna nakşettiği namazla dirilip kendisini, ailesini ve evlatlarını da diriterek şu geçici, kısacık dünya hayatında efsanevi bir kulluk yaşamayı üzerine hedef edenlerin üzerine olsun.